Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Tuzgöründeki Flamingo ölümlerine dair 51 sivil toplum kuruluşu ortak basın açıklaması yayınlayarak ölümlere yanlış tarım politikaları ve uygulamalarının neden olduğunu belirtti. Bölgeye Kuluçka dönemini geçirmek üzere Flamingolar gelmiş ancak yağışların yetersizliği nedeniyle göldeki su seviyesinin azalması ve gölü besleyen su kanallarının geçtiği yerlerdeki Çiftçilerin, tarlalarının sulaması için kanala bent çekilmesi nedeniyle yavru flamingolar ölmüştü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise ölümlerle çevredeki kuyuların ya da sulamanın ilgisi olmadığını savunmuştu. 51 STK'nın açıklaması şöyle. Yanlış su ve tarım politikaları ve uygulamaları denetimsizlik 3000 ila 5000 arasında yavru flamingonun yaşamını yitirmesine neden oldu. Tuzgölü, flamingonun Akdeniz havzasındaki en büyük üreme kolonisi sahası. Her yıl yaklaşık 20 bin çift tuz gölünün ortalarındaki çamur adalarında güven içerisinde kuluçkaya yatıyor. Yavrularını çıkarıyor ve yaşamını sürdürüyor. 1960'lı yıllardan bu yana gölü besleyen su kaynaklarına müdahale ediliyor. DSİ'nin 2008 yılı verilerine göre Konya Kapalı Havzası'nda 27140 ruhsatlı, 66808 kaçak olmak üzere 94.000'e bine yakın yeraltı su kuyusu bulunurken günümüzde bu kuyu sayısı 140 bine ulaşmış durumda. Bunlardan sadece 4'te 1'i belgeli, kalanıysa belgesiz yani kaçak işletiliyor. Bu ay ise yavru flamingo gruplarının büyüklüğü ve beslendiği ve uçamadıkları için terk edemedikleri alanlar kurudu ve bir felaket yaşandı. Sayısı 3000 ila 5000 arasında tahmin edilen yavru flamingolar maalesef açlıktan öldü. Türkiye'nin son kalan su akılanları korumada önceliğimiz olmalı. Aksi halde on binlerce canılarıyla birlikte tuz gölüne de diğer önemli alanlarımıza da kaybetmemiz kaçınılmaz. Yetkililere sesleniyoruz. Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı. Ekolojik işlevini yitirmiş sulak alanlarımızı yeniden sağlığına kavuşturacak ekosistem hizmetleri restorasyonu önceliklendirilmeli. İnsan ve doğanın su ihtiyacı bütünsel bir yaklaşımla ele alacak bir su kanunu hazırlanmalı ve bir an önce hayata geçirilmeli diyorlar. Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve Ege'nin can damarını zehirleyen kaynakları tespit etmek için başlattığı turun 3. gününde yine kirliliğe isyan etti. Başkan Soyer, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki organize sanayi bölgesinin atık suyunun arıtılmadan sulama kanalına deşarj edildiği noktada burada katliam var dedi. Soyer, ey devlet büyükleri, ey hükümet, ey bakanlıklar, Gediz can damarımız bunların korunması için... Hayati öneme sahip diyeceğiz ve buna devam edeceğiz. Biz de bir hesap yaptık. Nehrin temizlenmesi için yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık bir yatırım gerekiyor. Gediz'de kirliliğin önüne geçecek. Yeni yatırımlar yapılması lazım. Kanal İstanbul diye bir projeleri var. 77 milyar. Yani oraya değil de kaynağı buraya yatırsalar 50 tane Gediz'i temizlerler. O para onların parası değil. Hepimizin parası. Hep birlikte bizim için öncelik gediz gedizi gediz yapmadan oraya gitme demeliyiz diyor. Almanya'da geçen hafta yaşanan sellerin yoğunluğu ve ölçeği söz konusu alandaki rekorların bu kadar geniş bir alanda ve bu kadar kısa sürede kırılmasını beklemeyen iklim bilimcileri de şok etti. 2 hafta önce sıcaklıkların 45 santigratın üzerinde çıktığı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki ölümcül sıcak dalgasının ardından Orta Avrupa'daki tufana andıran sel ve insan kaynaklı iklim bozulmasının haşırı hava olaylarını tahmin edilenden daha da kötüleştirdiği yönünde korkuları arttırdı. Çarşamba günü Ren Havzası'nın geniş bir alanını etkileyen rekor yağış yıkıcı sonuçlara yol açtı. Onlarca kişi öldü, on binlerce evi su bastı ve yaygın elektrik kesintileri yaşandı. Guardian'ın aktardığına göre Almanya'nın Temmuz ayı boyunca genellikle 80 litre yağış alan Reinhardt, Faltz ve Kuzey Westfalia'nın bazı kesimlerinde 48 saat içinde metrekareye 148 litre yağmur düştü. Bakın kaç katı. Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nde küresel değişim klimatoloji ve hidroloji profesörü Dieter Gerten, son yağışların önceki rekorlarının ne kadar üzerinde olduğunu görünce şaşırdım. Yağışlar sadece normalin üzerinde değil, aynı zamanda uzamsal kapsam ve hız açısından da beklemediğimiz bir artış var dedi. İklim kriziyle uyumlu sistemler, yapılar bir an önce kurulmalı zira gitgide felaket yaklaşıyor. Artan petrol fiyatları elektrikli araçlara geçişi hızlandırarak iklim eylemini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Ancak bir küresel enerji gözlemcisine göre bu Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanma pahasına da olabilir. Küresel ham petrol talebi haziran ayında bir önceki aya göre günde ortalama 3.2 milyon varil arttı. Ancak petrol üretiminin geri dönüşü buna ayak uyduramadı ve piyasa fiyatlarında istikrarlı bir yükselişi tetikledi. Uluslararası Enerji Ajansı bu yıl üçte 2 oranında artan ve bu ayın başlarında varil başına 77 dolara ulaşan petrol fiyatlarının büyük petrol üreticileri daha fazla varil pompalamadıkça daha da yükselebileceği ve piyasa istikrarsızlığına yol açabileceği konusunda uyardı. Zaten artık petrolün hiç satılmaması gerekiyor. Hiçbir yeni petrol kuyusu açılmamalı ve hiçbir yeni petrol çıkartılmalı. Malı. Çıkar, çıkacak bütün petrol miktarınınsa bırakın artmayı azalması gerekiyor. Talep ne olursa olsun çünkü bu işte artık talep değil dünyanın geleceği söz konusu. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği